Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Sevgili dinleyiciler, bir Ramazan da geldi geçmek üzere. Ramazana ne kadar layık olduğu şekliyle davrandık. Onu kendimizden şikayetçi değil, kendimize şefaatçi eylemeye çalıştık. Onu Rabbımız biliyor, biraz da kendimiz hesaba katıyoruz. Bugün Ramazan'ın taçlandırıldığı, bayramdan önce daha büyük bir bayramın içine dürüldüğü Kadir Gecesi'nin içinde olduğu zannedilen günler içindeyiz ve alimlerin çoğunun tahminine göre bugünkü gece Kadir Gecesi olarak değerlendirilir. Ramazanı Ramazan yapanın Kur'an olduğu gibi, Kadir Gecesini bin aydan daha şerefli, daha faziletli yapmanın temel esprisini de Kur'an'da buluruz. Kadir Gecesini böylesine önemli yapan husus, Kur'an'ın bu gecede indirilmeye başlanmış olmasıdır. Kadir Gecesi, Kur'an'da Kadir Suresi diye bilinen 97. sureye konu teşkil etmiş olan Önemli bir gece. Estağfirullah. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Sadakallahu lazim. İle başlayan ayetler ki beş ayettir bu sure. Meal olarak Rabbimiz bu surede şöyle buyurur. Gerçekten biz onu yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana haber veren oldu mu? Kadir gecesi bin aydan. ...daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh... ...yani... ...büyük ihtimalle Cebrail... ...Rablerinin izniyle... ...her bir iş için... ...peyderpey inerler. O gece... ...selamettir, huzur ve esenliktir. Bu... ...fecrin doğuşuna kadar... ...devam eder, buyuruluyor. Sözlükte Kadir hüküm, şeref, güç, yücelik gibi manalara gelir. Dini kavram olarak ise Leyletül Kadir yani Kadir Gecesi şeklinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Bu Kadir Suresi'nde Kur'an'ın Kadir Gecesi'nde indirildiği ve bu gecenin bin aydan yani 83 sene 4 ay gibi ...yekun bir zaman diliminden daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler. Ancak e, genel bir rakam konumunda bulunması yüz gibi, yetmiş gibi sayıların hemen her dilde bir mübalağa yani çoklukdan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür. Dolayısıyla bu gecenin çok hayırlı olduğu, hayırlara vesile olabileceği ve bunun gereği gibi değerlendirilmesi gerektiğini Kur'an hatırlatır. Allah bazı zamanlara bizim bilmediğimiz hikmetlerden dolayı, bizim için birer fırsat, birer vesile, birer önemli idrak edilip de, az çalışılıp çok kazanılacak özellik verebilir. Ama bunu istismar ederek, sadece yılın bazı zamanlarında Allah'a kulluk yapmayı, ve diğer zamanlarında ise ibadete kulluğa gerek olmadığı, ya da bazı zaman diliminde Allah'a kulluk yapılacağı, diğer zamanlarında başka tanrılık iddia edenlere, ya da nefsin hevasına, kulluk yapılacak şekilde ayrılmasını tabii ki İslam onaylamaz. O yüzden bu geceleri birer imkan ve fırsat olarak değerlendirmeli ama her türlü aşırılıklardan da bu gece içinde kaçınılması gerektiğini bilmeliyiz. Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla indirdiği hitabı ve ve bu hitapların mesajın sonu olan, en son ilahi hükümleri içeren Kur'an-ı Kerim'i indirmesi, insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için, bu olayın gerçekleştiği zaman dilimi de çok özel bir anlam taşımaktadır. Kadir Gecesi'nin öneme önemine işaret eden e, bu sure ve ayetler yanında, Peygamberimizin bir hadisinde de, Önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkanına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir Gecesi'nin verildiği, dolayısıyla böyle fırsatlı zamanlar verilerek eski ümmetlerin çokça zamanlarını ibadete hasrettiği zamanki elde ettikleri mükafatının bir benzerinin de müminler için imkan ve fırsat dahilinde olduğu vurgulanır. Muvatta'nın rivayet ettiği bir hadiste e, bu müjde peygamberimiz tarafından verilir ve Kadir suresinin inzalindeki e, nüzul sebebi olarak tefsirlerde kaydedilir. Kadir suresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrail yeryüzüne iner iner gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hakim olur. Kadir suresinde az önce malini verdiğim e, ifadelerde Kur'an'ın Ramazan'da bulunduğu e, değerlendirilecek Kadir gecesinde indirilmeye başlandığını, Duhan suresinin 3. 4. ayetinde de bu gecenin çok mübarek bir gece olduğunu e, ifade eder. Bakara suresinde, Kur'an'ın Ramazan ayında indirilmeye başladığını da ifade edilince Kadir Gecesi'nin elbette Ramazan'da aranması gerektiği Kur'an'la sabit olmuş olur. Yine bu gecenin daha çok Ramazan'ın son 10 gününde veya son 7 günündeki tekli gecelerde yani 23, 25, 27, 29 gibi Ramazan'ın ...teklerine denk gelen gecelerde aranması gerektiğine dair... ...Buhari'nin ve müslim'in e, rivayet ettiği hadisler vardır. E, bazı ashab ve tabiinden zatın... ...Ramazan'ın 27. gecesinde Kadir gecesinin olduğuna dair rivayetleri... ...her ne kadar bu gecenin 27. gece olmasını kesinlik kazandıracak şekilde değilse de... ...ihtimalin büyük olduğunu e, anlamış oluyoruz. Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için diğer gecelerde de Allah'a hakkıyla ibadet edilmesi noktasından daha önemli olduğu değerlendirilir. Kadir gecesinin bildirilmesi halinde Müslümanlar sadece bu geceyi ihya etmekle yetinebilirler. Diğer gecelerde e, nafile ibadetlere veya e, tevbe ve e, Ufran dilemeye e, kendilerini ayarlamamış olabilirler. O yüzden kısmi delirsizlik sayesinde müminlerin Kadir Gecesi ümidiyle bütün Ramazan günlerini ibadet neşesi ve şuuru içerisinde geçirmeleri daha güzel, daha takdire uygun bulunmuş. Yine Kadir Gecesi'nin bildirilmemesi yoluyla da Müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya Az önce istismar etmelerini gündeme getirmiştim. Bu şekillerde tazimde aşırıya kaçmaları da önlenmiş olmaktadır. Kadir Gecesi'nin faziletini nice hadis-i şerifler ifade eder. E, ayette zaten hiç tartışmaya açık yol bırakmayacak kadar netlikte Kadir Gecesi'nin içinde Kadir Gecesi bulunmayan yıllardan tam 83 yıl 4 aydan daha hayırlı olduğu... İster bu ifadelerin e, kinayeli olarak mübalağalı şekilde hayrı ifade edilmiş olsun, isterse zahirini ile değerlendirilip gerçekten bu kadar yıldaki ibadetlerden bu geceki ibadet, salih amel hayırlı olarak vurgulansın çok net şekilde ifade edilir. Hadis-i şerifler, e, bir iki e, sahih hadis. Nakledeyim. Buhari'nin ve Müslümin rivayet ettiği hadis-i şerifte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gecenin faziletini ifade eder. Kim Kadir gecesini faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Ramazan'ın son on gününde. Girildiğinde Hazreti Peygamber Kadir Gecesini de daha güzel şekilde kutlayabilmek, değerlendirebilmek için daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği e, bu günleri aynı zamanda itikaf da e, mutlaka geçirirdi. İtikafı Ramazan'ın son on gününde vefat edinceye kadar hiçbir sene ihmal etmeden Peygamberimiz yerine geçirmişti, getirmişti. Buhari'nin, Müslüm'ün rivayet ettiği bu hadisler, diğer hadis, rivayetleri, hadis rivayetlerini toplayan mecmualarda da ifade edilir. Dolayısıyla Peygamberimizin Kadir Gecesi'nin içinde bulunduğunu tahmin ettiği Ramazan'ın son on gününde en çok ibadet ettiği günler olarak ve dünyevi işlerinden bile mecburi olmayanları dışlayıp itikafa ayırarak, değerlendirirdi Ayşe validemiz bu gecede nasıl dua edilmesi gerektiğini peygamberimize sormuş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Tirmizi'nin ve İbn Mace'nin rivayet ettikleri hadiste bu gece özel bir dua ile Allah'a dua edilmesini tavsiye etmiştir o dua Allahümme inneke afuvvun tuhibbul afve fa'fu anni duasıdır Peygamberimizin Hazreti Ayşe'ye öğrettiği bu duayı hepimiz dolayısıyla bizim için de fırsat olarak bildirildiğini değerlendirerek özellikle bu gece ısrarla yapmalı. Gücümüz yetiyorsa buna gözyaşımızı katık etmeli. Hüzünlü bir e, af dileyen, tövbe eden bir gönül ile Allah'a gücümüz yettiği kadar yalvarıp, ...günahlarımızın bağışlanmasını istemeliyiz. İstenilecek en güzel şeyin... ...bu tür Allah'tan bağışlama olduğunu... ...peygamberimizin öğrettiğine göre... ...öyle yalvarmalıyız. Okuduğum e, hadisteki duada... E, ...Türkçe'de yapabiliriz bunu Arapçasını bilmiyorsak... ...Allah'ım sen affedicisin... ...affı seversin... ...beni de affet... ...evet... Bu anlamda bir duayı peygamberimiz öğretmiştir. Dolayısıyla bu gece daha çok olmak üzere sık sık bu duayı Arapça veya Türkçe fark etmez, bolca hüzünlü bir gönülle yapmak durumundayız. Allahümme inneke afuvvun tuhibbul afve fa'fu anni. Yani Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affet, bağışla demeliyiz. Bu sebeple Müslümanlar Ramazan ayının son 10 gecesini ve özellikle alimlerinin, İslam alimlerinin çoğunun işaret ettiği 27. geceyi kulluk ve ibadet bilinci içinde eda ederek geçmişte yaptıkları hataları bir daha yapmamaya, tekrar etmemeye kesin karar vererek Allah'tan af ve bağışlama dilemeleri ve bolca tövbe etmeleri e, tavsiye edilecek. Bu geceyi ihya etmek için ön, en önemli unsurlardır. Tabii ki nafile namaz kılabiliriz. Kaza namazı olanlar kaza namazlarını ihmal etmezler. Gece teheccüd namazı e, eda etmeye, diğer gecelerde olduğu gibi Kadir gecesinde de e, ihmal etmeme özeni, gayreti içinde oluruz. Sevgili dinleyicilerim, Kadir gecesinde ifade edilen, dolayısıyla Kur'an'ın indirildiği, Kur'an'la aydınlanan bir gecenin sabahına kadar Allah'ın bereketler yağdıracağı, melekler ve ruhun Allah'ın izniyle yeryüzüne inip selametler ve esenlikler dileyeceği ifadesini birkaç gün önceden beri oluşan e, hava ile değerlendirmemiz de gerektiğini düşünüyorum. Hepiniz terör olaylarından ...bombalama olaylarından tedirginlik duyduğunuzu, bunların sebeplerini ve kime yüklenilmesi gerektiği konusunda fikir jimnastiği yaptığınızı zannediyorum. Ee, tabii ki bir Müslümanın Kur'an'dan yola çıkarak sadece camileri değil, mescitleri değil, aynı zamanda Allah'ın adının zikredildiği kiliseleri... Havra ve sinagogları tahrip etmesi mümkün değildir. Kur'an oraların da dokunulmazlıklarını ifade eder ve Allah'ın bir kısım insanları bir kısmıyla def etmesi olmasaydı Allah'ın adı anılan bu tür e, mabetlerde mabetler yıkılırdı, tahrip olurdu der. O yüzden buraların yıkılmasının, tahrip olmasının e, önüne geçilmesini Allah'ın bir sünneti olarak ve tavsiyesi olarak Kur'an'da görmekteyiz. O yüzden bir Kur'an talebesinin, Kur'an'ın temel ilkelerinden biri olan bir mabede tahrip etmek niyetiyle yaklaşmayacağını vurgulayabiliriz. Ben konuyu bu noktada derinleştirmek istemiyorum. Yani bunu bir Müslüman'ın Kur'an ilkelerine uygun olarak yapmasının düşünülemeyeceğini arkasında mutlaka insanlık ve İslamlık düşmanlarının planları ve e, fitneleri olduğunu hesaba katıyorum. Bununla birlikte elbette kınadığımız bu tür bombalama olaylarının bir terör olduğunu, Kur'an'ın terör kelimesini fesat ifadesiyle kafirlere ve münafıklara hasrettiğini, onlar kendileri biz yeryüzünü ıslah ederiz, yeryüzünde düzeni e, muhafaza ederiz deseler de buna inanılmaması gerektiğini, onların gerçekten farkında olmasalar bile fesatçı olduklarını, terörist olduklarını ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Ve sevgili dinleyiciler, Kur'an'dan, sünnetten yola çıkarak, İslam'ın prensiplerinden yola çıkarak diyebiliriz ki, en büyük fesat, en büyük terör ve anarşi, insanların ahiretini, cennetini mahvetmek, onu tahrip etmektir. Allah'a isyan edenden daha büyük bir terörist olmaz. Allah'a isyan eden kimse bilerek veya bilmeyerek kandırılması veya öyle inanılması hususuyla kendisine de zulmedecek, topluma da zulmünü yaygınlaştıracaktır. O yüzden Kur'an, İslam'ın dışında, Kur'an'ın prensipleri dışında bir huzur kaynağı olmadığını Salih amel, insanları ıslah edecek davranışların ancak ilahi prensiplerle mümkün olduğunu ifade eder, iman edip salih amel işlemeyen, hakkı ve sabrı tavsiye etmeyen insanların kesinlikle dünya ve ahiret saadetlerine ulaşmayacakları husrana, zarar ve ziyana ulaşacaklarını ihbar eder. Dolayısıyla biz Allah'a isyan eden, Allah'ın emrini yerine getirmeyen, Allah'ın emrettiği hükümlere tabi olmayıp, yeryüzünü ıslah eden, salih amellerle uğraşmayan insanların, şu veya bu şekilde, mutlaka birer terörist olduklarını, birer zalim ve fesatçı olduklarını, bilmek mecburiyetindeyiz. Bu insanlar, Allah'a her an kafa tutmakta, Müslümanların, Sırat-ı müstakime doğru giden yollarını, Hidayet içerisinde cennete doğru giden istikametlerini çarpıtmak için, Bilinçli veya bilinçsiz bir sürü fesada sebep olduklarını iyi idrak etmeliyiz. Fesadın, anarşinin, terörün en büyüğü 10-15 kişiyi, 50-100 kişiyi öldürüp onların dünyasını mahvetmekten de öte, Kendisinin, Çocuklarının veya şu veya bu şekilde sebep olduğu insanların ahiretini bombaya tutan, onu tahrip eden, dolayısıyla çoluk çocuğuna dünyevi konularda yardımcı olduğu halde onlara Allah'ı öğretmediği, dini sevdirmediği için ahiretlerini mahvedecek bir yola sebep olacak bir babanın, böyle bir eğitim kurulunun kurumunun, Böyle bir yaklaşımın esas fesat, esas terör olduğunu, bu terörün toplumsal biçimde bugün sosyal ve siyasal yapılar açısından gerçekleşip gerçekleşmediğini, hepimizin sorgulaması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim, Taha Suresinin 124. ayetinde hem bu gece indirilen Kur'an'ın insanlara hidayet olması hem de bundan yüz çevirmenin zararlarını hatırlatacak şekilde şöyle buyuruyor es billah. ve men an zikri fe inne lahu ma'isaten danka ila akhir ayet sadakallahu alazim. Mal olarak kim benim zikrimden Kur'an'ımdan yüz çevirirse onun hükümlerini tatbik etmek istemez ise bu kimselere buhranlarla Huzursuzluklarla dolu dar bir hayat ve geçim sıkıntısı vardır diyor. Devamında da bu insanların ahirette kör olarak haşredileceklerini, kör olarak haşredilen Kur'an'ın çizdiği yola uymayan kimselerin, Ya Rabbi beni niye kör olarak haşrettin, dirilttin, ben dünyada görürdüm deyince Rabbimiz hayır Dünyada da öyleydi. Sen dünyada da hakkı görmeyen, dolayısıyla Kur'an'ın gösterdiği nurlu yolu görmek istemeyen konumdaydın. O yüzden dünyada da kör gibiydin. Ahirette de senin hakkın körlüktür diyeceğini, Kur'an'ın Taha suresinin 124 ve devamındaki ayetlerden biliyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim... Allah'ın zikri ile yani Kur'an okumak ve Allah'a ibadet etmekle insanların gönlünün huzura kavuşacağını, tatmin olacağını, mutmain olacağını ifade ediyordu. O yüzden Kur'an'ın dışındaki hayat insana dünyada da ahirette de huzur getirmeyecektir. Sıkıntılar, problemler, buhranlar, huzursuzluklar ve fesadın her çeşidini getirecektir. Ne yazık ki insanlar sadece üç beş kişinin öldürüldüğü feci olan böylesine e, terörün sokağa yansıdığı şekline dikkat çekiyor, önem veriyor ama ahlaklara, imanlara, vicdanlara, fıtratlara, ahiret hayatındaki saadetlere yapılan tahribatı onların terör kurbanından çok daha feci bir şekilde cennetlerinin mahvolmasını terör adıyla, fesat adıyla değerlendirmiyorsa, bu yeterince Kur'an talebesi olmadığını, yeterince kitaplı bir insan gibi düşünmediklerini e, ortaya koyan bir durumdur diyebiliriz. Sevgili dinleyicilerim, Kur'an her yönüyle, Şifa'dır. Yunus Suresi 57. ayette, İsra Suresi'nin 82. ayetinde, Fussilet Suresi'nin 44. ayetinde Kur'an ayetlerinin şifa olduğu vurgulanır. Kur'an şifadır. Hem bireysel hastalıklarımıza, problemlerimize, stres ve buhranlarımıza hem de sosyal kargaşaya, fitne ve fesada, terör ve anarşiye Kur'an ...en güzel şifa reçetelerini sunmuştur. Aynı zamanda devlet yönetiminin ölümcül hastalıklarına da siyaset ve sosyal ilkelerin en güzelini ortaya koyan Kur'an şifadır, rahmettir, huzur kaynağıdır. Bunun böyle olduğu sayısız deney ve tecrübelerle kanıtlanmış, tarihi ve güncel olaylarla ispat edilmiş... Zaten müminlerin Kur'an'a inandıkları için amenna diyerek kabul ve teslim olacakları birer hakikattir. Evet, bugünlerde indirildiği Kur'an'la ifade edilen, dolayısıyla Ramazan'ın ve Kadir gecesinin gücünü, faziletini kendisinden aldıkları Kur'an-ı Kerim, bir şifadır. Ama bir ilacın şifaya vesile olması için o ilacın kullanılması, tatbik edilmesi gerekir. Sadece şifaya sebep olacak ilacın yazıldığı reçetenin veya prospektüsün okunmasıyla şifa beklenmez, beklenmemelidir. Doktorun yazdığı reçete güzel seslerle okunup durulsa Şifa nasıl beklenmiyorsa, Kur'an-ı Kerim'in anlamı bilinmeden, bilinen anlamın hayata, bireysel, ailesel, sosyal ve siyasal tüm yönleriyle hakim kılınma gayreti gösterilmeden, Kur'an'ın bulunduğu yerde sadece okunarak veya sadece namazlarda anlamı bilinmeden tekrar edilerek şifaya sebep olmasını beklemek, ...fazla iyi niyetli olmak demektir. O yüzden... ...Kur'an-ı Kerim ilacı... ...eski insanların... ...ölümcül hastalıklarına şifa olduğu gibi... ...nice insanın... ...her türlü şerefine... ...dünya saadetine... ...ve inanıyoruz ki... ...ahiret sebeplerine yol açtığı gibi... ...bozulmadan, bayatlamadan... Bizim de raflarımızda, kütüphanelerimizde, camilerimizde, nice hafızlarında, kalplerinde, gönüllerinde aynı sağlamlığını koruyarak durmaktadır. Son kullanma tarihi bazı ilaçlarda bir iki sene içerisinde geçtiği ifade edilir. Ama unutmayalım, Kur'an-ı Kerim Allah'ın son ilahi mesajı, son kitabıdır. O yüzden... Kur'an'ın son kullanma tarihi kıyamet günüdür. Kıyamete kadar bütün insanların her türlü problemlerine çözüm getirecek, ana ilkeleri ihtiva eden, her türlü hastalıklarına şifalar bahşedecek muazzam bir kitaptır. Ama o raflarda kabında açılmadan tutuluyorsa, uygulanması istenen hastalıkları, tedavi etmek için can attığı halde ona, Kur'an'a bu imkan tanınmıyorsa, suç, Kur'an'ı ihmal eden, Kur'an'ı terk eden, Kur'an'ı arkalarına atan, Kur'an'ı sadece dua veya muska kitabı gibi gören, Kur'an'ı hayat kitabı değil, ölülere okunacak kitap diye zanneden, insanların Kur'an'a yaklaşımlarının ve Kur'an'dan yararlanmamasının problemini, ...bu insanların anlayışını da aramak gerekir. Kur'an öyle bir muazzam kitaptır ki o çağ açıp çağ kapatmıştır. Kur'an evet en muazzam bir şekilde en büyük inkılabı yapmıştır. Çağ kapatıp çağ açmıştır dedim... Hemen her konuda olduğu gibi cahiliyenin çağ anlayışı da cahilcedir. İnsanlığın hattındaki en büyük fay kırılmasını hakkı görmek istemediği için görmezden gelen cahiliye farklı çağ anlayışlarını zanna ve uydurmalara ya da batıdaki efendilerine dayandırarak e, değerlendirmeye çalışır. İslam'ın çağ anlayışı asır anlayışı kendine has, özellikte ve güzelliktedir ve en doğru anlayıştır. Dolayısıyla İslam'ın çağ anlayışı, tevhid mücadelesini yansıtan olaylarda, vahyin verdiği doğru haberler ışığındadır. İlk insan aynı zamanda biliyoruz ki ilk peygamberdir. Her ne kadar cahili eğitim kurumları, ilk insanı yarı hayvan, yarı insan, mağara devri insanı ya da maymundan türemiş, ee, insanla maymun arası bir varlık olarak gündeme getirmiş olsa bile Müslüman kesinlikle bu tür safsatalara inanmaz, cahiliyeye değil Kur'an'a kulak verir. Dolayısıyla Müslüman'a göre Kur'an açık bir şekilde ilk insanın bizden daha kabiliyetli, Allah'a daha çok kulluk yapan, daha hayırlı işler yapan faziletli bir insan olduğunu yani bir peygamber olduğunu ifade eder. Ülül azım denilen büyük peygamberler de çağ kapatıp çağ açmış, tadir caizse devrimci liderlerdir. Toplumdaki fesadı, terör ve anarşiyi, bireysel ve sosyal problemleri kökünden çözme ile ilgili Allah'tan getirdikleri mesajı insanlara ulaştıran, ve insanların ona uyduğu müddetçe, uyduğu kadar kurtulabilecekleri muazzam bir e, inkılap hadisesidir. Peygamberlerin getirdiği mesajlar. Evet, Nuh tufanı o tarihte ve ondan sonraki insanları, toplumları etkileyen yeni bir çağı e, getirmiştir, belirlemiştir. İbrahim Aleyhisselam yine putperest çağa destansı meydan okumaları ve... Putlara karşı tevhidi mücadeleleriyle tevhid çağını yeniden e uygulayan, yeniden oluşturan inkılabın köşe taşıdır demek zorundayız. Musa aleyhisselam da, İsa aleyhisselam da öyle. Onlar da büyük bir e zulmü, e insanların perişan olması, kullara kulluk ve kölelik yaptığı ya da putların önünde ezildiği bir durumdan onları kurtarmak için büyük gayretler sarf etmişler, batıl cahiliye çağlarını kapatmış, e, hidayete uygun güzel çağları insanlara oluşturmuşlardır. Ve en büyük inkılap, Kur'an'ın yaptığı inkılaptır. En büyük inkılapçı da, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. Kur'an'la cahiliye çağı kapanmış, mutluluk çağı, yani asr-ı saadet başlamıştır. Kur'an'la birlikte, Kur'an'ın oluşturduğu yeni çağın adı o dönemde asrısı adet olduğu gibi yine Kur'an'a gönül veren, Kur'an'ı hayatına geçiren insanlar için yine mutluluk çağı olacaktır. İnkılapçı insanın adı nasıl asrısı adette Müslüman ise kıyamete kadar Müslümanlar kendilerini ve toplumları kurtarmak için saadet asrına sebep olacak Kur'an'ın değiştirmesine, Kur'an'ın diriltici nefeslerine, Kur'an'ın reçetelerine, Kur'an'ın hükümlerine sarıldıkları müddetçe yine onlar da çağlarını saadet asrına döndürebileceklerdir. Diğer devrimlerden bahsedilir, Kur'an'ın ve İslam'ın getirdiği devrimlerden bahsetmeyen cahili tarihler ve onlara göre... Sözgelimi Ekim devrimi, e, komünizm devrimi, kapitalizm veya değişik devrimler ya da e, 1789 Fransız ihtilali e, bir önemli devrim olarak vurgulanır. Biz Müslümanca düşündüğümüzde İslami olmayan, e, kitabi olmayan bu tür devrimleri adına inkılap bile denilemeyecek yani toptan bir değişimi sergileyemeyecek basit. Sınırlı, sahte ve avutucu değişimler, uyutucu değişimler olduğunu söyleyebiliriz. Hatta zindanları değiştirmenin adına devrim denildiğini ifade edebiliriz. Karanlıklar, zulümler, zindanlar arasındaki değişliğin adına devrim diyor cahiliye. Küçük değişikliklerin veya tahmine ya da uydurmaya dayanan zaman dilimlerinin adı çağ olmamalıdır, olamaz. Dolayısıyla Kur'an en büyük e, devrimi, inkılabı yapmış, toplumları ve bireyleri değiştirmiş ve aynı zamanda en güzel bir çağı müjdelemiştir. Biz de bugünkü çağdan, bugünkü toplumdan, bugünkü yapıdan, bugünkü hayat şartlarından şikayet ediyorsak, huzur bulamadığımızı düşünüyorsak, kaynak aynı saflıkta, şifa Aynı güzellikte bizi beklemektedir. İşte Ramazanı En önemli ay Olarak kabul Etmesine edilmesine sebep olan Kadir Gecesini 83 yıllık Bir ibadetten daha Faziletli olarak gösteren, gösterten Bu zaman Dilimlerinde indirilen Kur'an Olduğu gibi bizim de Bin ...insandan daha hayırlı olabileceğimiz, hayatımızın bin aydan daha hayırlı şekilde geçebileceğini düşündüğümüz... ...ve bunu uygulamak için çözüm aradığımız noktada Kur'an bize seslenmekte, kaynağı bize haber vermektedir. Bütün mucizelerin yanında Kur'an tarihin akışını değiştirmiş en köklü değişiklikleri gerçekleştirmiş, en sağlam nizamı yapıyı oluşturmuş, pratikte muhteşem meyvelerin görüldüğü, her isteyene nimetlerini sunan bir ağaçtır, bir gıda kaynağıdır. Kendisine yönelenlere sırlarını açan, hazinelerini saçan, gökten inen muazzam bir sofradır, hazinedir Kur'an-ı Kerim. Göklere doğru tırmanmak yani yükselmek isteyenlere Allah'ın gökten uzattığı kopmaz bir iptir. Ona yapışan, kopması mümkün olmayan bir ipe, bir kulpa yapışmış olacaktır. Kur'an'ın dışında yapışılan prensipler, ilkeler, anlayışlar, yapılar hepsi ne bireyi ne sosyal e, toplumu, Sosyal hayatı kurtaracak, tüm insanları huzura kavuşturacak güzelliklerden kesinlikle mahrumdur. İnsanların oluşturduğu e, ideolojiler veya izimlerin Allah'ın nizamıyla e, boy ölçüşebileceklerini sadece imanımızla değil aynı zamanda tarihten günümüze kadar yaşanan binlerce olayla ispat edebilecek durumdayız. O yüzden tarihin şahit olduğu en büyük devrim Kur'an'ın gerçekleştirdiği inkılaptır. Kur'an kişileri kısa zamanda tepeden tırnağa değiştirdiği gibi toplumları da sistemleri ve düzenleri de aydınlattığı nuruyla ihya etmiş, diriltmiş, değiştirmiş ve en güzele doğru dönüştürmüştür. Biz de güzele doğru değişmek istiyorsak, Kur'an bizim de elimizden tutmaya, bizi ufuklarımızı yüceltmeye hazır durumda bizi beklemektedir. Evet, fert planında söz gelimi Ebu Cehil'in samimi arkadaşı olan eli silahlı katil adayı Ömer'i gözümüzün önüne getiriverelim. O Ömer, peygamberi öldürmeye giderken Kur'an sayesinde kendisi dirilmiş, dinlediği Kur'an, onu bir anda değiştirmiş, kendisine hayat vermiş. Terörist, anarşist, e, fesatçı bir Ömer öyle değişmiş ki kızına bile hayat hakkı tanımayan, kızını bile teröre kurban eden, toprağa diri diri gömen Ömer, Kur'an sayesinde insanları ihya eden, karıncayı bile ezmemek için yere dikkatli basan merhamet ve adalet timsali, Hazreti Ömer oğlu vermiş, yönettiği ülkede, ülkenin en uç sınırında bir koyunu, bir kuzuyu kurt kapsa, Allah onu Ömer'den sorar anlayışıyla, gece insanların en az uyuyanı, insanlara en büyük hizmeti götüreni, adaleti toplumun en ücra yerlerine kadar ulaştıran, merhamet timsali insan olarak onu değiştiren, terörist bir Ömer'den huzur kaynağı Ömer'e yükselten Kur'an olduğu gibi, ister herkesin rahatlıkla terörist, fesatçı, anarşist dediği, isterse Kur'an ışığında Allah'a isyan edenlerin, Allah'ın hükmünü uygulamayanların en büyük zalimler, Fesatçılar ve teröristler olduğunu değerlendirerek Kur'an dışı hayat sürenleri değerlendirmiş olalım. Hepsini Ömer gibi merhametli bir insan haline dö dönüştürebilecek, inkılap ile onları en güzel bir devrime ihya edilmeye, dirilişe, uyanışa götürecek Kur'an-ı Kerim bizleri beklemektedir. O kaynak dupturu güzel bir şekilde kendisine yönelecekleri davet etmekte, hele böyle Kadir gecelerinde, Ramazan'ın son günlerinde bizim için kurtarıcı elini gönüllerimize ve her türlü davranışlarımıza doğru ihya etmek için uzatmaktadır. Bu eli boş çeviren, Rahmet deryasıyla bizi kandırmaya, bize nimetlendirmeye uzanmış olan çeşmeye kabını uzatamayanlar bu ilahi kitap ne kadar yüce olursa olsun bu rah rahmet deryası veya güzel bir hazine gibi gönüllerimizdeki hastalıklara şifa verecek şekilde akan Kur'an ve rahmet çeşmesi ancak ondan yararlanmasını dilen onun altına gönül kabını, gönül testisini uzatabilecek insanlara fayda olabilecektir. Evet, Kur'an'ın her şeyden önce her türlü hastalıklarımıza şifa olduğunu, onun en güzel değişim ve gelişim aracı olduğunu, toplam kalite için mesajlarının hazır bulunduğunu hatırlatmaya çalıştım birey olarak Ömerleri ihya eden Kur'an cahiliye toplumunu da tümüyle nice Ömerler yetiştirerek toplumun sosyal ve siyasal yapısını Allah'ın hükümlerini uygulattırarak en güzel değişikliklere sağlam ve toptan değişikliklere Allah'ın istediği bir yapıya doğru e, yapıları da değiştirmiştir. Örnek olarak e, Kur'an'ın indirildiği çağdaki ve Osmanlı dönemindeki yapıyı e, hemen hatırlamak mümkündür. Kabile halinde yaşayıp sık sık birbirlerine saldıran o güne kadar tarihte ciddi varlık gösteremeyen devlet ve medeniyet nedir bile bilmeyen Tabirca ise baldırı çıplak Araplar, insanlar, Kur'an'ın gerçekleştirdiği inkılap sayesinde çok kısa bir zaman içinde üç kıtada at koşturan, medeniyeti insanlara, huzuru ve saadeti insanlara ulaştırmayı en büyük gaye edinen ve en büyük devlet ve medeniyetin nasıl olacağını Kur'an'dan yola çıkarak asr-ı saadet örneğiyle, insanlara gösteren bir yapı oluşturmuştur. Osmanlı da onun sayesinde 600 sene dünyaya medeniyet ışığı saçmış, insanlığa güzel dersler vermiş, toplumun ve bireyin nasıl huzura kavuşacağını bağlısı olduğunu e, iddia ettiği ve yer yer ispat ettiği Kur'ani ilkelerle bunun oluşacağını ...görmek isteyen bütün gözlere sunmuştur. Bugün... ...batı başta olmak üzere... ...toplumlar, sosyal ve siyasal yapılar... ...bireyler... ...huzursuzluğu, fitne ve fesadı... ...kargaşayı... ...düzensizliği... ...haykırmaktadır. Dünya... ...her şeyiyle SOS vermektedir. İmdat çığlığı ile haykırmaktadır. Amerika... Zencileri Afrika'yı sömürmekle yetinmemekte, hala Afganistan'da, Irak'ta, nice Afrika ülkesinde ve değişik kanallarla, değişik özelliklerle dünyanın hemen yarısında fink atmakta, en azından emperyalist saldırılarıyla, bazen silahları ve bombalarıyla insanları en büyük fesada e, boğmakta, ee, ...en büyük terörü ve anarşiyi oluşturmaktadır. Sevgili dinleyicilerim, 50 kişinin öldürüldüğü, bombalandığı olaylara... ...büyük infial gösteriyoruz, terör diyoruz da... ...niye Irak'ta atılan bombalara, hala e, sıkılan kurşunlara... ...İsrail'in Filistin'deki masum çocuklara, delikanlılara attığı bombalara... E, ...niye aynı hassasiyeti göstererek... ...tepkimizi büyütmüyoruz... ...ulaştırmıyoruz... ...İstanbul'da ölen insanlar... ...bizim insanımız da... ...Filistin'de ölen insanlar... ...bizim insanımız... ...bizim kardeşimiz değil midir? Dolayısıyla insanlığı bile böyle... ...farklı kategorize edecek bir anlayışın... ...ne kadar doğru... ...ne kadar insani ve İslami olduğunu... ...hesaba katalım... ...sadece basit bir... E, ...problemi değil... Dünya çapında ve her an devam etmekte olan Kur'an'ın esas işaret ettiği zulüm ve fesada esas teröre dikkatlerimizi yoğunlaştıralım ve bütün fesadın önlenmesi için kitabımızın rehber olması gerektiğini, bütün karanlıkları ve zulümleri aydınlatan bir hidayet ve nur ışığı olduğunu Kur'an'a bakarak tekrar unuttuysak hatırlamaya çalışalım. Evet sevgili dinleyicilerim Kur'an'dan bahsetmem tabii ki Kadir gecesiyle alakalı bahsedilmesi gereken en önemli mesaj olduğu için e, Kur'an'ı bu günde bu ayda indiren Rabbimizin Kur'an indi diye faziletli olarak değerlendirdiği günlerin ihyasının kitapla olması gerektiğini hatırlamamıza yönelik olacaktır. Kur'an Eski cahiliye insanlarını değiştirdiğine, Osmanlı'yı üstün bir toplum yapmaya, Arapları işte kısa bir zaman diliminde asr-ı saadet Müslümanlarını dünyaya örnek gösterilecek toplum unsuru yaptığına göre bugünkü cahiliyeyi, bugünkü fesadı, bugünkü emperyalizmi, bugünkü e, zulmü niye değiştirmiyor Bugünkü insanlara niye huzur kaynağı olmuyor? Bugünkü insanlar da hatta Kur'an okudukları halde niçin karanlıklardan sıyrılıp kimliklerine kavuşup sağlam bir şahsiyet oluşturamıyor? Yani Kur'an niye artık insani e, ve toplumsal inkılabı yapamıyor? Bu soruların cevabını e, değerlendirdiğimizde... E, şunun üzerinde durmamız lazım. Evet, Kur'an değişmemiştir. Kur'an aynı tazeliğiyle, aynı değiştirme özelliğiyle, aynı şifa kaynağı hususuyla yanı başımızda durmaktadır. Ama Kur'an okuyanlar başkalaşmıştır. Kur'an'a yöneliş, Kur'an'a bakış değişmiştir. Kur'an anlayışı, Kur'an'a yönelme, Kur'an'a yaklaşma değişmiştir. Kur'an aynı Kurandır ama Kur'an'a yönelmesi gereken insan, Kur'an'a sahabe gibi yönelmiyor. Nasıl yöneliyor diye sorarsanız, Akif'in bir şiiriyle e, cevap vermek herhalde doğru olur. Lafzu muhkem yalnız anlaşılan Kur'anın çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın. Ya açar nazmı celilin. Bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için. Evet sevgili dinleyiciler, bugün insanlar Kur'an okuyorlar ama ölülerine okuyorlar. Kendileri hayat bulmak için, ölümcül dertlerine ...ölümcül hastalıklarına şifa olsun diye... ...hayat kitabı olarak kabul etmiyorlar. Mevlitlere çeşni katsın diye Kur'an okunuyor. Mevlitanlar hafızların kimi... ...para kazanmak için Kur'an okuyor... ...ya da güzel ses göstermek için okuyor. Bazıları muska kitabı, fal kitabı zannederek... ...Kur'an'a en büyük iftira yaparak... ...kayıp bulmak için... Medyumluğa alet olsun diye Kur'an'ı okuyor. Mezarların günahlarını affettirmek için okuyorlarsa, bu Kur'an okumak sayılmaz. Bu Kur'an'a da, Kur'an'ın mesajına da, uygun bir yaklaşım değildir. Kur'an hayat kaynağıdır, hayat kitabıdır. O insanları ve toplumları değiştirmek üzere gelmiştir. Mesaj vermek için indirilmiştir. Allah'ın insanlara, ''Bunları yaparsanız kurtulursunuz, bunlara uymazsanız helak ol olursunuz.'' diye Nisa suresinin 13. ve 14. ayetlerinde ifade ettiği şekilde, ''Dünya ve ahiret saadetinin Kur'an'ın hükümlerine uyanlar için ancak geçerli olduğunu, ahirette ebedi azabınsa Allah'ın hududu olan Kur'an hükümlerinin uygulanmaması yönüyle gerçekleşeceğini ifade etmesi.'' bize hatırlatan hatırlatır ki Kur'an yaşansın diye tatbik edilsin diye hükmü uygulansın diye indirilmiştir. Kur'an'dan Allah'ın zikrinden yüz çevirenlerden bizim de yüz çevirmemiz, onlara itaat etmememiz Kur'an'da çok net bir şekilde ifade edilir. فَاَعْرِضْ an مَنْ an اَنْ ve وَتَّبَعَ هَوَٰهُ Ayetiyle. Bizim zikrimizden yüz çevirip, hevalarına, nefsinin arzularına uyanlardan sen yüz çevir, onlara iltifat etme, onlara veli kabul ederek, sevgi ve saygı duyarak, itaat ederek onlara yönelme der Kur'an. Kur'an yine müminlerin tanımını yaparken, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا aleyhim عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتُ der. Müminler öyle kimselerdir ki Allah'ın ismi zikredildiğinde onların kalpleri ürperir. Allah denilince titrerler, huşu duyarlar ve Allah'ın ayetleri Kur'an okunduğu zaman onların imanları artar, teslimiyetleri artar. Kur'an'ı tatbik etme için gayret ve e, sözleri, vaatleri, ahitleri artar diyor Kur'an. Evet, Kur'an her şeyden önce bir talimat kitabıdır. İlahi mesajların, emir ve yasakların bildirildiği bir kitaptır. Böyle emir ve yasakların bildirildiği bir talimat, herhangi bir kimsenin verdiği bir talimat, o talimatların yazıldığı kağıtlar öpülerek onu duvara asarak, onu on kere okuyarak, o e, talimatların yazıldığı yazıya bakarak, onu ölülere okuyarak o talimatlar yerine getirilmiş mi olur? O talimatlar e, yerine getirilmeyince karşılaşılacak problemlerden uzaklaşılmış mı olur? Sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir insan bize bir mektup yazsa, Yabancı dilden olsa ya da yabancılaştığımız dilden olsa o mesajlar ne yaparız? O anlamadığımız dilden o mektubu birkaç kere okuyup e, çerçeveletip duvara mı asarız? Yoksa önem verdiğimiz o insanın bize ne deyip demediğini merak ederek anlamını bilen, tercüme edebilen, yardım edebilecek insanlara veya kitaplara müracaat mı ederiz? Sevgili dinleyiciler, Allah'a ne kadar değer veriyoruz? Onun gönderdiği mesajına, onun gönderdiği talimatına, onun gönderdiği mektubu seviyesinde kabul edeceğimiz kitabına ne kadar değer verdiğimiz, ona nasıl davrandığımız cevabıyla eş anlamlı olacaktır. Allah'ı sevmemiz, Allah'a değer vermemiz. Allah'ı sevenin, Peygamber'e, peygamberin getirdiği mesaja kulak verip itaat etmeleri Kur'an'da emrediliyor. Kur'an'ı hayatına geçirmeye gayret etmeyen kimsenin Allah'ı sevmesi sadece kuru bir iddiadan ibarettir. Her sevgi bir bedel ister. Allah'ı sevmenin bedeli, Kur'an'ı hayatına geçirmek isteyen canlı Kur'an olmak, iki ayaklı Kur'an olmaya, küçük bir Muhammed olmaya gayret etmek, bunu her bedeli ödeyerek, hayatına geçirmek için zorluklara severek katlanmak demektir. Bilelim ki Allah'ın kanunları, Allah'ın hükümleri eskimez. Ve bilelim ki Allah'ın hükümüyle hükmetmeyenler, Maide suresinin 44-45-47. ayetlerindeki hükümlere tabidirler. Evimizde, iş yerimizde, gücümüzün yettiği her yerde, Allah'ın kitabını tatbik etmek zorundayız. Bu sadece bazı yöneticilere ifade edilen bir ayet değil, her insanın en azından kendi nefsine karşı hükmeden, kendi hevasının hükmüne değil de ilahi mesajın hükmüne göre hükmetmesi gereken kendisi vardır.'' imkanı e, yettiği aile bireyleri veya yakınlık kurduğu, samimiyet oluşturduğu insanlar veya emrindeki şahsiyetler vardır. Allah'ın hükmüyle hükmetmeden zulümden kurtulamayacağız, fesattan kurtulamayacağız. Müslüman olmak yönüyle de Allah'ın istediği şekilde bir Müslüman da olamayacağız. Kur'an böyle söylüyorsa bize de amenna demek gerekiyordur. Evet... E, Allah'a Kur'an'a itaat etmeden, teslim olmadan ne Kadir Gecesini kutlayabilmek, ne de Ramazan'ı kendimizden memnun edebilmek, ne orucu hakkıyla tutmuş, ne namazı hakkıyla kılmış olmak mümkündür. Çünkü insanoğlu sadece oruç tutmak ve sadece namaz kılmak gibi ibadetler için yaratılmamış, tüm ibadetler için Hayatını tümüyle Allah'a kulluk yapmak, O'nun hükümlerine itaat edip teslim olmak için yaratılmıştır. Zariyet suresindeki 56. ayet, bütün insanların Allah'a ibadet ve kulluk için yaratıldığını ifade ediyorsa, bizim tüm hayatımızın ibadet olması, sadece ve sadece Allah'a kulluk içinde değerlendirilmesi için Allah'ın mesajını uygulayabildiğimiz her alanda uygulamamız, yaşamamız hayatımıza tatbik etmemiz gerekiyor ki Kur'an'ın uyardığı tehlikeli e, durumlardan, husrandan kurtulalım zulüm ve fesattan kendimizi e, kurtarmış olalım. Sevgili dinleyicilerim Ramazan'ı ve Kadir Gecesi'ni ihya etmek hayatımızı değiştirmeye azmetmekle e, gerçekleşebilir. Bizim bugün, bu gece Ramazan bittiği şu günlerde sabaha kadar namaz kılmamızdan da önce nasıl bir Müslümanız ve Allah nasıl bir Müslüman olmamızı emrediyor. Nasıl bir Kur'an talebesiyiz ve Allah Kur'an'la irtibatımızın nasıl olmasını istiyor. Allah'ın nice nimetlerine muhatabız Allah bizden nasıl şükretmemizi, kulluk yapmamızı istiyor ve biz nelerle uğraşıyoruz? Kitabımız dediği kitabı ne kadar okuyoruz? Başka kitapları ne kadar okuyoruz? Gibi sorulara cevap verip kendimizi değiştirmek için karar verme, tövbe etme, yeni bir insan olmak için hayatımızda devrim geçirme ahdi kararlılığı olursa bu gece en güzel şekilde ihya edilmiş olur. Tekrar edeyim, hayatımızı gözden geçirip, yanlışlarını bir kalemle silip, artık yeni bir sayfa açmaya, yeni bir insan, yeni bir Kur'an talebesi güzel Müslüman olmaya karar verebilirsek, bu gecede bu gayreti, bu niyeti gösterebilir, bu sözü kendi kendimize verebilirsek, inanın Kadir Gecesini en güzel şekilde ihya eden insan oluruz. Çünkü Kadir Gecesini ihya etmek... Hangi gece olduğu tam bilinmeyen bazı gecelerde fazlaca ibadet edip de diğer gün ve geceleri nefis istikametinde, heva istikametinde, günahlar istikametinde yaşamak değildir. Kadir gecesi ve Ramazan, oruç bize Kur'an'ı işaret etmekte, Kur'an'a yöneltmekte, Kur'an'a ulaştırmaktadır. Biz Kur'an insanı olmaya gayret etmezsek esas fazileti, ...ihmal etmiş ve olayın fantazileriyle uğraşmış oluruz. Kur'an'a saygı duymak da, onu duvara asmak, güzel kılıflar yapmakla mümkün değil. Kur'an'ın hükümlerini uygulamakla, onu hayatımıza geçirmekle olacaktır. O emirleri manasıyla bilip öğrenmeye çalışmakla olacaktır. Bizden hatim etmemiz emredilmiyor, istenmiyor. Hatim etmesek bile... Kur'an'ın manasını okuyarak, Kur'an'ın hükümlerini, emir ve yasaklarını öğrenmeye çalışmamız. Yeterli açıklamalar maalde yoksa, gerekli gördüğümüz yerlerde, en azından o zamanlarda, güvendiğimiz tefsir kitaplarını okuyarak, hayatımızı planlayıp programlamak, Kur'an insanı olmaya gayret etmek, nasıl Peygamberimizin ahlakı, hayatı, yaşayışı, Sorulduğunda Hazreti Ayşe, siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı, onun hayatı Kur'an'dı denildiği gibi. Bizim de yaşayan canlı bir Kur'an olmaya gayret etmemiz, özen göstermemiz. Onu ölü kitabı değil, hayat kitabı. Başkalarının, başkaları için okunacak kitap değil. Bizim kitabımız olduğunu bilmeli. Yarın kabirde veya ahirette. Kitabın ne sorusunun sorulacağını hesaba katmalıyız. Sevgili dinleyiciler, vaktim geldi bitirmek istiyorum. Ama yarın bize sorulacak değil mi? Kitabın ne denilecek? Ağızlarımıza, dillerimize kilit vurulacak Yasin suresinde ifade edildiği gibi, ellerimiz ayaklarımız konuşacak, kafamız zihnimiz konuşacak. Diyecek ki, kitabım falan televizyonun falan kanalı, falan insanın yazdığı filan kitabı, filan gazete, filan e, yasa de, diyebilecek e, bu soruya cevap veren, Müslümanım dediği halde Kur'an'ı hayatına geçirme gayretinde bulunmayan insan. Çünkü hayatımıza ne anlam veriyorsa, hayatımızı ne yönlendiriyorsa, neyi yasa, kitap, hüküm olarak öne çıkarttıysak kitabımız odur. Dolayısıyla yarın ahirette falan televizyonun kanalı, filan gazete, filan roman kitabı demek istemiyorsak, Kur'an'ımızı, kitabımız dediğimiz, sahiplenmek istediğimiz Allah'ın kitabını, her programdan, her kitaptan, her hükümden daha, daha büyük görmeli, daha önemsemeli ve bireysel ve ailesel toplumsal hayatımızda onu öncelikleyip, onun emirlerini, uygulamaya çalışmalıyız. Evet, ne mutlu Kur'an talebesi olan, kitabım Kur'an ifadesini hayatıyla da söyleyebilen, öldükten sonra da nasıl yaşarsak öyle, olaca öyle dirileceğimiz için, canlı bir Kur'an gibi yaşadığımız, kitabımız Kur'an olarak kitapsız bir insan, kitapsız bir toplum olmak istemediğimizi ispat eden bir kişi ve toplum olarak, ee, yaşarsak bu güzelliklerin öldükten sonra da devam edeceğini yoksa husranın bizi beklediğini asır suresiyle de Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi ve Ramazan e, şuuruyla da rahatlıkla değerlendirebiliriz. Hepinizin Kadir Gecesi hayırlara vesile olsun mübarek olsun kendimiz için güzel kararların alındığı, tövbe ve pişmanlık duyulduğu, hayatımızı gözden geçirip, güzel Müslüman olma, kitabımızı gerçekten kitabımız olarak algılayıp uygulama niyetleriyle ile güzelleşecek, devrim ve inkılaba ulaşacak bir dirilişe, bir uyanışa vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz eder. Gecemizin bu gayret içerisinde değerlendirilmesini e, tavsiye eder. Yakında kavuşacağımız bayramlara da liyakat kesmedip, gerçek bayramlara layık olacak insanlar olma bilincini, dualarımızla, faaliyetlerimizle ispat etmek durumunda olduğumuzu tekrar hatırlatır. Hepinize hayırlar dilerim. Allah'a teslim olan, Allah'ı memnun etmeye çalışan, Güzel insanlar olmanız e, duasıyla, temennisiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun, kutlu olsun, güzelliklere vesile olsun sevgili dinleyicilerim.